Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerleyiz Gününüz ve günleriniz hayırlı, bereketli olsun inşallah diyoruz Ve programımızın her zaman olduğu gibi ilk bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle programımıza başlıyoruz Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim korkutmak maksadıyla bir Müslüman kardeşine demir parçasını doğrultursa, bu kimse öz kardeşi dahi olsa demir parçasını elinden bırakıncaya kadar ''Melekler ona lanet eder.'' buyuruyor. Değerli dinciler, bunu ben bir daha tekrar etmek istiyorum. Bu vesileyle ifade etmediğim Allah'ın selamını, rahmetinin, bereketinin üzerinize olmasını dileyerek bu hadisi bir daha tekrar ediyorum. Kim korkutmak maksadıyla, demek ki mümini korkutmak caiz değilmiş, bir Müslüman kardeşine demir parçasını doğrultursa, korkutmak maksadıyla, bu kimse öz kardeşi dahi olsa demir parçasını elinden bırakıncaya kadar melekler ona lanet eder, buyuruyor Efendimiz. Bir diğer hadisi şerifte Ebu Bekir'e radiyallahu anh, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Zulüm ve akraba haklarını yerine getirmeme kadar Allah'ın bu dünyada daha çabuk cezalandırdığı bir başka günah yoktur. Üstelik ahirette de ceza verecektir. Zulüm ve akraba haklarını yerine getirmeme kadar Allah'ın bu dünyada daha çabuk cezalandıracağı, cezalandırdığı bir başka günah yoktur. Üstelik ahirette de ceza verecektir buyurulur hadisi şerifte. Evet değerli dinleyiciler geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı hasret. Ona teravih namazına giderken rastladım. Sevinçten adeta uçar gibiydi. Aceleyle koşuşturup dururken, ''Hayrola Ömer'' dedim, ''Bu ne telaş böyle?'' Nefes nefese, ''Babam geliyormuş'' diye gülümsedi. Bayramı burada geçirecekmiş. Duyduğuma göre anne ve babası, Ömer henüz bebekken ayrılmıştı. Yavrucağızın yüzünü bile hatırlayamadığı babası, kısa süre sonra Almanya'ya yerleşmiş, Annesi ise çocuğuna bakmak için bir işe girmek zorunda kalmıştı. Şimdi 5-6 yaşlarında olan Ömer, yıllar boyu süren hasretini unutmuş görünürken, babam geliyor diye tekrarladı. Herkes onun dönmesini bekliyor. Şimdiden hazırlığa başlamışlar. Tüy gibi vücudunu eğilip kucakladım, kalbi yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Bir öpücükten sonra, Anlayamadım dedim. Kimler bekliyormuş bakalım onu? Herkes diye cevap verdi. Sağa sola birçok yazı asmışlar. Bir tanesi de ileride duruyor. Meraka kapılmıştım. Saatime bir göz atıp daha namaza çok var dedim. Eğer uzak değilse bana gösterir misin? Böyle bir teklifi beklediği için hiç nazlanmadı. Küçücük avucunu avucuma saklayıp ilerlemeye Biraz sonra da onun zoruyla koşmaya başladık. İki sokak aşıp caddeye çıktığımızda, büyük bir gururla parmağını uzatarak, ''Bak işte'' dedi, hem de ne kadar kocaman yazmışlar. Ömer'in gösterdiği yere baktığımda, oa ne kadar yaşamadığım, belki de yaşadığım halde unuttuğum duygularla sarsıldım. Gözlerini ayıramadığı yazıda, babasının adı geçen Ömer, Karşımızdaki muhteşem caminin minareleri arasına gerilmiş olan Mahya'yı gösteriyordu. Işıklı yazıları birlikte heceledik. Hoş geldin Ramazan yazıyordu. evet değerli dinleyiciler insan bir şeyin gerçek kıymetini ancak yokluğunu çekenlerden öğrenebilir veyahut da yokluğunu çekince anlayabilir yani bir babanın kıymetini Babasız çocuklara Bir kocanın kıymetini Kocasız hanımlara Bir annenin kıymetini Annesiz evlatlara Bir hanımın kıymetini Eşi vefat etmiş beylere Vatanın Memleketin kıymetini vatandan uzak olan insanlara hürriyetin bağımsızlığın kıymetini esir olan insanlara sağlığın kıymetini hasta olan insanlara sormak lazım. Ve zannediyorum baba deyince daha dünyaya gelmeden babası sonra da annesi vefat eden o yetimler yetimi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sormak lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bu hususların bunların yetimlikleri çok farklı ama biliyor musunuz dünyada en büyük yetim kimdir? Zannediyorum en büyük yetim Allah'ını bulamamışları Allah'ını kaybetmişler olan insanlar zannediyorum İmandan Kur'an'dan Hazreti Muhammed Mustafa'dan Sallallahu aleyhi ve sellem Ve kendini yoktan var eden Sonrasında da Yine onun huzuruna Dönülecek olan Allah'tan uzak olanlar zannediyorum Herhalde Yetimlerin Yetimlerin yetimlerin yetimi Onlardır Onun içindir ki yine zannediyorum ilk defa aklıma gelen bir husus Efendimiz O Allah'tan uzak olan yetimlere Çok merhametli davranmış Hani siz Bir yetim olsa Ne kadar da Hata yaparsa yapsın ...o yetimin başını okşarsınız. Ya annesi yoktur... ...ya babası yoktur. Yetim olduğundan dolayı... ...bazı kusurlarını hoş görürsünüz. Bağışlarsınız. İşte Efendimiz... ...aleyhisselatü vesselam... ...Allah'tan... ...Kuran'dan, İslam'dan... ...ve... ...getirmiş olduğu... ...hak vakikatlerden uzak olan... ...o insanların... ...o yetimliğini bildiği için... Vuranı elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz denildiği gibi Yunus'un onlara kızmadı, darılmadı, onlara beddua etmedi ve onların içinde bulunduğu durumla onlara acıdı. Onun için ne olursunuz günah içindeki insanlara kızmayın, yanlış yapan insanlara kızmayın, beddua etmeyin. Siz bedduanızla daha çok şeytana yardımcı oluyor. Onları daha fazla Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Eğer onların o hatalarından dolayı kızıyorsanız, sizin kızmanızı sebep olan hataların telafisi adına, ıslaha adına, Allah'ın hidayet etmesi adına onlara dua edin. İşte bu peygamber yolu bakın. Bu nebiler yolu. Evet, bunu istidradi olarak arz etmiş oldum değerli dinleyiciler. Yine sizlerle bugün kalbin zümrüt tepeleri olan, tepelerinden olan birisi İhsan Tepesi. Bu tepede sizinle beraber gezecek, sizinle beraber otağımızı kuracak ve inşallah İhsan Tepesi'ni bu büyüğümüzün müşahedesiyle. Kendi ifadeleriyle beraber bir seyretmeye çalışalım. İhsan yani hani cuma namazlarında hocalarımız hutbede söylerler ya. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma ihsan. Biz onu görmesek bile o bizi görüyor ya. Her şeyimize nikahban ya. Hani anlatırlar bir mürşit bir efendi hazretleri. Talebelerin eline eğer yanlış hatırlamıyorsam birer tavuk verir. Herkesler bunu kimsenin görmediği bir yerde kessin getirsin. Bir talebe hariç bütün hepsi keser gizli bir yerde getirirler. Fakat bir tanesi dolaşır dolaşır geri tekrar elinde o kuş veya tavuk neyse getirir onu. Sen niye kesmedin evladım deyince efendim Kimsenin görmediği bir yer dediniz. E her tarafı Allah görüyor. Ben onun için Allah gördüğünden dolayı bunu kesemedim der. Yani bir yönüyle avamca da olsa, ihsan şuurunun bir tarifi olsa gerektir bu. İşte kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan ihsan tepesiyle buluşup, o tepeye otağımızı kurup, Sizinle beraber bu tepeyi seyredelim istedim. İhsan lügat itibariyle iki şekilde kullanılır. Biri ahsenuhu dur ki bir şeyi güzel ve mükemmel yaptı. İhsan şuuru ile davrandı manalarına gelir. Diğeri ise ahsana ileyhidir ki iyilik etti. İhsan ve cemilede bulunduğu manalarına gelir. Her iki mana da Kur'an'da ve sünnette nazar itibari alınmış, yer yer bunlardan birisine zaman zaman da her ikisine birden tevcih yapılarak telvine gidilmiştir ki, Hazreti Yusuf aleyhisselam ala yine ve aleyhisselamın ihsan şuuru tescil bölümünde buna işaret edilmiştir. Hakikat ehlince ihsan hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi şeyler planlama, iyi işlere mukayyet olma ve kullukla alakalı davranışların Allah'ın nazarına arz edilmesi şuuruyla fevkalade bir titizlik içinde temsil edilmesinden ibaret kalbi bir ameldir. İhsana ulaşabilmek için duygu, düşünce ve tasavvurların sağlam bir imana bina edilmesi. İman gerçeğinin İslami esaslarla derinleştirilmesi ve kalbin kadir-şinas ölçüleri ile ilahileştirilmesi şarttır. Başkalarına ve başka şeylere ihsan duygusu ise hak murakabesi ile bütünleşmiş böyle bir kalbin tabii tavrıdır. Evet. İhsan Görüyormuşçasına senin Allah ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyordur. Hakikatince yapılan her şeyi arızasız ve Cenab-ı Şahidi Ezeli'nin nazarına arz edilebilecek şekilde inanarak, duyarak, irade, his, şuur ve latife-i Rabbaniye ile yerine getirmek bir esas, bir temel prensip, ve hakikat erlerince ulaşılması gerekli olan bir ufuk başkalarına karşı iyilik duygusu, iyilik düşüncesi ve iyi davranmak ise insan ruhu ile bütünleşmiş böyle bir ihsan şuurunun zuhuru, taşması ve intişarıdır ki birinci şıkkın tabii neticesi ve ihsana programlanmış bir vicdanın programlandığı şeyi ifade etmesinden ibarettir. Bu manadaki ihsanın insanlara bakan yanını en tuhibbe kendin için sevdiğini kardeşin için de sevmen düsturu. Bütün yaratıkları içine alan evrensel bu udunu da Allah her şeye karşı ihsanı kabul etmiştir. Öyleyse öldürürken ölümü hak etmiş kimseleri ihsan tutkusu ile öldürün bir hayvanı boğazlarken ihsan hissiyle boğazlayın yani bıçağını iyi bilesin ve keseceği hayvanını rahat ettirsin hadisi şerifleri ifade etmektedir. Şu İslam'ın güzelliğine bakın değerli dinleyiciler. Yani Allah için bir kurban ederken bile enteresandır bu. Ve bu husus zannediyorum çok ciddi bir ölçü bir koyun kesilecek, kurban edilecek. Yani hayvan ölecek artık. Buna rağmen kesilirken bile hayvana eziyet etmemeyi tavsiye ediyor efendiler efendisi. Var mı Allah aşkına bak. İnsana eziyet etme değil, insanı öldürme değil. Yani helal dairesinde kurban edilen bir koyuna, bir hayvana kesilirken bile eziyet etmemeyi talim ve tavsiye eden İslam ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insana eziyet etmeyi hoş görür mü Allah aşkına? İhsan şuuru salih bir dairenin kısır döngü karşılığı olarak kullanıyorum. Kapısını açan sırlı bir anahtar gibidir. O kapıyı açan ve o aydınlık koridora adımını atan insan, yürüyen merdivenlere binmiş gibi, kendini sihirli bir yükselişin helezonunda bulur. Bir de bu mazariyetiyle beraber, iradesinin hakkını verip, kendi de yürüyüşünü devam ettirirse, her adımda iki basamak birden yükselir ki zannediyorum. Rahman suresi 60. ayette, Mealen ihsanın mükafatı da başka değil yine ihsandır ilahi beyanı da bize bunu hatırlatmaktadır. Nitekim bir gün Hazreti Sadık-ı Masduk bu ayeti okumuş ve ashabına sormuştu. Biliyor musunuz Rabbiniz bununla ne anlatmak istiyor? Ashab Allah ve Resulü bilir cevabını verince o sözlerine şöyle devam etmiş. Ve Cenab-ı Hakk'ın benim kendisine iman ve tevhidi ihsan eylediğim kimsenin mükafatı başka değil cennettir dediğini hikaye buyurmuşlardı. İhsan şuuru yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalp tepelerini sarınca ilahi eltaf saanak saanak boşalmaya başlar ve insan kendini Yunus suresi 26. ayette mealen ihsan ruhu ile yatıp kalkanlara ihsan üstü ihsan ve bir de ziyade vardır kuşağında bulur ve insan olma mazhariyetini en engin hazlarıyla duyar ve yaşar. Bu mevzuda bir de amel ve davranışların ötesinde kalplerin kurup durduğu halis niyetlere tereddüp eden, ...hazıl ve lütuf kaynaklı ilahi varidat vardır ki, ...onun tasavvuru bizi de bizim düşüncelerimizi da aşar. İnsanı, hakka ulaştırmada en aldanmaz vesilelerden biri kalptir. Ve kalbin en büyük ameli de ihsandır. İhsan, ihlas yamaçlarına açılmanın en emin yolu, ...rıdvan tepelerine ulaşmanın en sıhhatli vasıtası... Ve şahidi ezeliye karşı da bir temkin şuurudur. Ona doğru her gün imanla donanmış, amelle kanatlanmış ve takva ile derinleşmiş yüzler, binler şeddi rihal eder, yolculuğa koyulurlar ama o zirveye ya birkaç insan ulaşır ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar ulaşma adına didinmelerini sürdüre dursunlar. Ulaşanlar orada Allah'ın sevmediği şeyleri bütün çirkinlikleriyle duyar, hisseder ve onlara karşı kapanır. Allah'ın güzel gördüğü şeylerle de fıtratının gereğiymişcesine birleşir, bütünleşir ve sürekli maruf soluklarlar. Evet değerli dinleyiciler İhsan bugün maalesef insanımızın en büyük yitiklerinden birisi. Yani biz onu görmesek bile o bizi görüyor ya her halimize nigahban ya her şeyimizi görüyor ya her şeyimize şahit ya bu noktadan ihsan şuurunu biz insanımıza verebilsek diyelim ki ülkeyi devleti dolandıranlar bunu yapması mümkün mü? hırsızlık yapanlar bunu yapması mümkün mü? zina yapanlar bunu yapması mümkün mü? İki insanın arasını bozanlar Bunu yapması mümkün mü? Bir talebenin Bir öğrencinin Okulda Oturduğu sıranın üzerine Bir delici veya bir bıçakla Ucu sivri bir şeyle çizmeye kadar Allah'ın gördüğü şuuruyla dolu olan İhsan şuuruyla olan birisi bunu yapar mı? Yapabilir mi? İşte bu noktadan bu hadiseden tutun da ibadet, namaz, amellere kadar düşünün ki siz Allah'ın huzurunda namazda el pençe divan duruyorsunuz. Karşınızda Allah var celle celaluhu. Deniliyor ya bir insan namazdan dönerken birisiyle karşılaşsa ve o namazdan dönen şahsa sorsa ki nereden geliyorsun? Namazdan dönen insan Cenab-ı Hak'la görüşmekten ve konuşmaktan geliyorum dese sözünde yalan olmaz diyor. Namazdan dönen insan Cenab-ı Hak'la görüşmüş ve konuşmuştur. Allah'ın huzurundadır. Biz onun için camilere, mescitlere Allah'ın evi demiyor muyuz? Hani bunu biz... Anlamamız yönüyle böyle ifadelendiriyoruz. Yoksa haşa bizim evlerimizde yatıp kalktığımız gibi Cenab-ı Hak orada yatıp kalkıyor manasında anlamayın. Ama namazdan dönen bir insan Allah'ın huzurundan dönüyordur. Onun için düşünelim ki kendi nefsime de söylüyorum bunu. Duyduk ki çok sevdiğimiz, çok itimat ettiğimiz, çok hürmet ettiğimiz bir insan. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri veya Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri Şah Nakşibendi Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretleri veya biraz daha adım atalım Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gelmiş birkaç saatlığına zuhur etmiş Cenab-ı Tekrar dünyaya göndermiş, lütfetmiş insanlara. Biz o insanların huzurunda. Hani Hazreti Ebubekirle Bekir Hanzala Efendimizin yanından çıktıklarında diyorlar ya. Hanzala diyor ki, Hanzala münafık oldu. Niye diyor Ebu Bekir? Valla ben Resulullah'ın yanında sadece Allah ve Resulü'nü düşünüyorum. E onun yanından ayrılınca başka başka şeyler, dünya, dünyaya ait meseleler aklıma geliyor onun için ben kendi kendime diyorum ki Sende münafıklık emareleri var Hazreti Ebubekir Bekir anh diyor ki Valla bende de öyle oluyor O zaman gel Gidelim bunu efendiler efendisine soralım Efendimize her şeylerini soruyorlardı onlar Her şeylerini Geldiler anlattılar efendimize Efendimiz tebessüm etti Dedi siz bazen öyle bazen böyle Eğer benim yanımdaki halinizi Dışarıda da muhafaza etseydiniz, edebilseydiniz, edebilecek olsaydınız gökyüzünden melekler iner, sizinle musafaha ederlerdi. Onun için biz Efendimizin huzurunda nasıl oluruz Allah aşkına? Onun yanında bir namaz kılacak olsak, düşünün şimdi siz, şöyle bir gözlerinizi kapayın, tabi araç kullanan kardeşlerimiz veya herhangi bir iş başında olan, makine başında olan insanlarımız değil, bir tarafınızda efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bir tarafınızda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Hazreti Ömer efendimiz, Hazreti Ali efendimiz ve siz onların arasında bir namaz kılıyorsunuz. Nasıl olursunuz Allah aşkına? Onların yanındasınız veyahutta. Öyle bir meclis kurulmuş ki Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman radiyallahu anh. Sonrasında o mecliste şah bendeler, Nakşibendiler, Abdülkadir Geylaniler, Üstad Bediüzzamanlar, onlar var. Ve siz kader getirmişler, sizi oraya koymuşlar. Siz nasıl olursunuz Allah aşkına? Şimdi ben bir adım daha atayım. Bir de düşünün ki, mahşer meydanında hesaplar, kitaplar görülmüş... Ve Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Ve siz defterlerin sağ tarafından verildiği ve cennetlik olan kullardan olmuşsunuz. Alınmış götürülmüşsünüz cennete. Allah'ım hepimize nasip et Allah'ım. Allah'ım cümle insanları cennetine dahil eyle Allah'ım. Ve sonrasında okuduğumuz öğrendiğimize göre müminler cuma günleri, cuma yamaçlarında Cennetlik olan insanlar Cenab-ı Hakk'ın cemalini görecekler, onun nurunu müşahede edecekler diyorlar deniliyor ya. İşte cennetteki ilk cuma gününde bakın, alındınız Allah'ın huzurunda, Allah'ın cemaliyle müşerref oldunuz. Nasıl bir duygu hissedersiniz? Bilemiyoruz ki şu andaki dünya gözümüz değil onu görmeye onun yaratmış olduğu güneşe bakmaya bile muktedir değil. Bakamıyoruz güneşe. Gözümüz kamaşıyor. Bu güneşe bu ışığı, bu nuru veren Allah'ı gördüğümüzde bu göz dayanır mı? İşte cennette Cemalullah'ı gördüğünüz zaman onun huzurunda nasıl hissedersiniz? Ey diyeceksiniz ki valla ancak orada onu anlarız. Ama isterseniz gelin, gelelim Rabbimizin huzurunda olduğumuz zaman hasreten namazlarda onun huzurunda olma şuurunu yakalayalım ne dersiniz? Sonrasında diğer 24 saatimizde yatarken kalkarken mesaide veya iş hayatımızda veya içtima hayat içerisinde insanlarla münasebetlerimizde Daima Allah'ı görüyor gibi bir hayat yaşayalım. İşte ihsan şuuru odur bakın. Yoksa Kabe'nin yanında olmamız bize çok bir şey kazandırır mı bilmiyorum. Bunu ifade ederken de olabildiği kadar sıkılıyorum ama herkesin bildiği bir husus olduğu için ifade ediyorum. Umre'ye veya hacca giden hacılarımızın bazılarının böyle şahit olduğu, gördüğü, duyduğu Orada bile yan kesicilerin, hırsızların olduğu, o hacılarımızın paraların çalındığı bir vaka bakın. Orada bile olsa insan eğer ihsan duygusuyla dolu değilse, o şuur yerleşmemişse orada bile hırsızlığı yapacak, Allah'ın nehyettiği bir hal ve hareket içerisinde olacak. Demek ki ihsan şuuru bulunduğu mekanla alakalı değil, insanın kalbiyle şuuruyla alakalı. Eğer adam Kabe'nin yanında bile hırsızlık yapabiliyorsa demek ki bu şuur başka bir değer atfetmekte ve günümüzün mümini, Müslümanı en fazla muhtaç olduğu meselelerden birisi de ihsan şuuru. Cenab-ı Hak bizi ihsan şuuruyla bir hayat yaşayan kullarından eylesin, ihsan şuurunun yamaşlarında gezenlerden eylesin. O şuurun, o tepenin zirvesine ulaşanlardan eylesin, yolda kalanlardan eylemesin diyoruz kısa bir aradan sonra. Yine Aile İlmahali bölümünde sizlerle buluşma düşüncesiyle şimdilik sizleri ilahiyle baş başa bırakıyoruz efendim. Aşkın meyine ben kane geldim şevkin oduna hoş yana geldim şevkin oduna hoş yana geldim Şem'i temhidi gördüm yakmışlar şem'i temhidi gördüm yakmışlar gitti kara Gitti kararım pervane geldim Allah ya Allah, la ilahe illallah Allah ya Allah, la ilahe illallah halka izi kurmuş aşıklar halka izi kurmuş aşıklar benden sahnında cevlane geldim benden sahnında cevlane geldim mecnunum bu gönül ey la derdinden mecnun Neylerim aklı divane geldim Neylerim aklı Yâre mi bildim yarım denilmiş, mi bildim yarım denilmiş. Bundan iyi azil okumana geldim, bundan iyi azil okumana geldim. Ömizin a. sürmeye yüzüm sultana geldim Allah ya Allah la ilahe illallah Allah ya Allah la ilahe illallah Allah ya Allah la ilahe illallah Allah ya Allah la ilahe illallah Allah illallah Çünkü aile ilmahali bölümümde bölümünde iki mevzumuz var. Birisi kadın saçın ne ölçüde kesilebilir? Tabi bu saç kesme meselesi olunca aklıma bir husus geldi. Bugün toplumda enteresan bir Hadise ve hadiseler zinciri var. Siz diyelim ki otobüste giden yolda giden bir bayanın yanına yaklaşsanız saçını ellerinize alsanız bir erkek olarak söylüyorum. O alasanız okşasanız ya o bayandan veyahut da bayanın yanındaki erkekten güzel bir yumruk yer gözleriniz morarmış olarak evinize dönersiniz. Ama gariptir ki, aynı kadın bir erkek kuaförün el altına oturuyor, saçları oğuşturuyor, yüzüne baktırıyor, enteresan bir şey bakın. Bakalım, Ahmet Şahin Hoca ne demiş bu hususta? Kadın erkeğe benzeyecek şekilde saçını tıraş edemez, kestiremez ama ucundan kesmek suretiyle kısaltabilir. Bir muhterem dinleyicimiz hanımların saçlarının ucundan kesebilecekleri mevzundaki sohbetimiz üzerine değerli bir mektup göndermiş, mevzu bir daha yeniden gözden geçirmemi istemekte, bir yanılma olduğu ihtimalini hatırlatmaktadır demiş. Ve araştırmacı bu şahsın pek değerli bulduğum mektubunun Burada zikri gerekli kısmı şöyledir diyor. Kadınların saçlarının uçlarından kesebilecekleri yolundaki izahlarınız üzerine ilgili kitapları inceledim. Oralarda dikkatimi çeken hadisi şerifler ve deliller sizi teyit etmemektedir. Bilakis aksini kaydetmekteler. Mesela sizin verdiğiniz kaynakta taçta kadının başını tıraş etmesinin men edildiği zikredilmektedir. İbni Abidin'de de Saçını kesen kadının günah işlemiş olacağı, hatta lanete bile uğrayacağı zikredilmektedir. Size itimadım vardır. İlmi mevzuları okuyucuların kolayca, dinleyicilerin kolayca anlayacağı seviyeye indirerek ifade ediyorsunuz. Ancak sizin sohbetlerinize bakarak saçlarını kesen kadınların da mesuliyetlerini yükleniyorsunuz. Bu malumatımı sizlere arz etmeyi faydalı buldum. Gerekirse mevzuyu yeniden izah edin, faydalı olur sanırım demiş.'' okuyucu ve dinleyici Ahmet Şahin Hoca da şöyle bir cevap vermiş bana öyle geliyor ki burada karıştırılan yahut açıklığa kavuşturulmasında zaruret olan bir husus var o da şudur kadının saçını tıraş etmesi başka ucundan kestirmesi de bir başkadır İkisinin de hükümleri ayrı ayrıdır kadının saçını tıraş ettirmesi yani erkeğe benzeyecek şekilde kestirmesi ensesi görünecek dereceye varan ölçüde kısaltılması, okuyucumun, dinleyicimin yazdığı hadislerle kesin şekilde haramdır, günahtır, yapan kadın lanetlenmiştir. Bunda hiçbir alemin ihtilafı söz konusu değildir. Erkeğe benzeyecek kadar. Ancak tıraş değil de, kısaltmak, yani saçın ucundan kesmek, aynı şekilde haram değildir, lanetlik fiil cümlesinden sayılmamıştır. Evet, nitekim birçoğumuzun da görmüş olduğu taçdaki kayıtta eğer adet kadının saçını kısaltması şeklinde cereyan ediyorsa kısaltabilir, caizdir denmektedir. Bundan başka hadisi şerifin askalanideki şerhinde de aynen şu ibare vardır ki meselemizin özünü teşkil eder. Kadınlara saç tıraşı yoktur, onlara ancak kısaltmak vardır buyurulur. Zaten bizim nazara vermek istediğimiz de budur. Kadın erkeğe benzeyecek şekilde saçını tıraş edemez ama ucundan kesmek suretiyle kısaltabilir. Meseleye bir başka açıdan bakalım. Saç kadının ziynetidir. Bu ziyneti örtmesi namahreme göstermemesi farzdır. Ucundan kesmeyip uzattığı takdirde, bugünkü küçük başörtü ve eşarplarla tam örtülememekte, Böylece bir ziynetin ucundan kısaltmaya razı olmazken bir farzın terki söz konusu hale gelmektedir. Meseleye bu açıdan bakınca da eşarpların altından taşmayacak şekilde kısaltmakta masahat vardır. Uzatılan saç şayet eşarptan dışarıya sarkar da açıkta kalırsa mahrem bir yer açıkta kalmış olacağından namaza da mani olur. Bu saç dışta iken namaz bile caiz olmaz. Bu bakımdan da saçın örtü içinde kalması temin edilecek şekilde ucundan kesilmesinde sakınca olması gerektir. Demek ki bu mevzudaki hadisler erkeğe benzeyecek şekilde tıraş olmaları işaret etmektedir. Erkeğe benzemeyecek azlıkta sadece ucundan kesip kısaltmaya şamil olmamaktadır. Şayet hiç kesmemeye delalet etmiş olsaydı taçta adet kesme üzere cereyan ediyorsa kesmesi caiz olur kaydı olmaz ayrıca askalanide de kadınlara tıraş olmak yoktur ancak kısaltmak vardır hükmü konmazdı hem tesettür kolaylığı hem de sıhhi bakımdan tercih edilen saç kesmeye ait bilgim budur meseledeki iki cihet ayrılırsa yanlış anlamalarda önlenir sanırım demiş geldik bir diğer hususa estetik ameliyat yaptırmanın hükmü nedir Evet, çirkinlik bakanların hemen dikkatini çekiyor, bakılana da küçüklük hissi veriyor. Kompleksten kurtulamıyorsa bu kimse ameliyatla durumunu düzelttirebilir mi? Efendim, bir kardeşimiz hanımının burun yapısına kafasını takmış, bunun bir ameliyatla düzeltilmesini istemiş. Yoksa ailesine olan bağı kopacak, kendini başka tarafa yönelmiş bulacakmış. Ancak bu niyetini hanımına açıklamamış duyunca üzülür, başka türlü düşünür diye. Ne var ki çok da sabredememiş. Nihayet bir gün ağzından kaçırı vermiş. Hanım duyunca şok olmuş. "Demek beni ihmal edişinin sebebi buydu." diyerek hemen ameliyata gidilmesini istemiş. Bu defa da beyvaz geçmiş. Bir vebal, bir manevi mesuliyet söz konusu olur diye. Ne var ki hanımın ısrarı ile ileri safaya varınca Tutmuş, ameliyata karar vermiş ve yaptırmışlar. Yani meseleleri bitmiş. Hal böyle olunca ne benim verecek cevabım ne de kendilerinin soracak bir soruları kalmış. Çünkü estetik ameliyat yapılmış, sıkıntılar da bitmiş. Ancak bize göre öyle. Bey'e göre asıl sıkıntı bundan sonra başlamış. Bey şimdi düşünüyormuş ki bu estetik ameliyatın günahı vardır. Bu günahı ben işledim, ben yaptırdım. Bunun vebali ne olacak? Bunalıma kadar gitme durumu bu düşünceden kaynaklanmış. Şimdi suali şuymuş. Ben çok kötü bir şey mi yaptırdım? Bunun vebali çok mu büyük? Hangi hallerde estetik ameliyat yaptırılır? Düşünceniz nedir? Durumumuza çare var mı veya yok mu? Madem olayın bu safhasından sonra okuyucum görüşüm merak etmiş arz edeyim öyleyse. Şöyle ki insanın bir fıtri görünüşü vardır. Her insanda olabilen görünüş. Burun uzun olabilir. Kaş, göz şöyle ya da böyle bulunabilir. Her insanda farklı şekiller, ayrı özellikler olabilir. İnsanın yapısı böyle. Bu görünüşlere ilk bakışta kimsenin kafası gözü takılmaz. Normal bulurlar. İşte görünüşü böyle tabii. Ve fıtri durumda olanların estetik ameliyat yaptırmalarına hem ihtiyaç yok, hem de cevaz. Cevaz da yok. Çünkü birçok insanda benzeri görünüş ve oluşlar söz konusudur. Garipsenecek bir hal değildir bu. Şayet durum böyle normal değil de, çirkinlik bakanların hemen dikkatini çekiyor. Bakılana da küçüklük hissi veriyor. Kompleksten kurtulamıyorsa, bu kimse ameliyatla durumunu düzelttirebilir. ...kendisini yahut da beyni rahatsız eden görüntüyü... ...rahatsızlık vermeyecek şekilde getirebilir. Demek ki mesele, tabi ve fıtri olanla olmayanın ayrım meselesidir. Bu anlayış içince duruma baktığımızda diyoruz ki... ...şayet yaptığınız iş, ihtiyaç idi ise yapmışsınız. Meseleniz bitmiş. Huzura kavuşmanız gerekir. Daha başka bir vesveseye kapılmaya gerek yoktur. Eğer ihtiyaç değil de, siz ihtiyaç haline getirmiş... Veballi bir iş yapmışsanız ki bunu siz bileceksiniz artık yapacak başka bir iş yoktur tövbe ve istiğfardan başka. Rabbimiz şirkten başka bütün günahlara affedeceğini bildirmiştir. Kalbinize gönlünüze bakın yanlış bir iş yaptığınız hissine giriyorsanız tövbe istiğfar edin ve vesveseden kurtulun. Vebalinden kurtulamayacak bir olaymış gibi kafanızı bunu takıp kalmayın. Bir ayette sevaplar günahları giderir buyurulmaktadır. Sevabınızı çoğaltın, hizmete desteğinizi genişletin, şayet bir günaha maruz kalmışsanız, ona mukabele edecek binlerce sevap işleyin, bir günaha bin sevapla karşı koymuş olun. Biliyorsunuz, mahşerde sevabı mı çok, yoksa günahı mı diye bakacaklar. Sevabı çok olanlar kurtulacak, bir günaha birçok sevapla karşı koymuş olanlar, zorda kalmayacaklardır inşallah demişler ve aile ilmahali bölümünde burada bitirmek istiyorum gerçi bir husus daha var gelin damat kayınvalide kayınpeder ilişkileri diye gittikçe de işler böyle hem hassaslaşıyor hem enteresan bir hale geliyor isterseniz bunu da beraber paylaşalım kayınvalidelerin kızlarına kocaları aleyhine telkinde bulunmaları doğru mu? Okuyucum önce valdesine koşmuş, sonra ise kaçmış. Kendisi böyle ifade ediyor durumu. İsterseniz olayı birlikte dinleyelim. Kayınvalidemin yakınında bulunursam daha huzurlu oluruz düşüncesiyle yanlarından bir ev kiralayıp yakınlarına yerleştik. Ancak kısa bir süre sonra benim itaatli ve saygılı hanımımda bir sertlik tepkisellik meydana geldi. Her fırsatta hatalarımı kusurlarımı sayıp dökerek sık sık münakaşaya başladı. Bu sefer beni bir düşüncedir aldı. Bu hanımda böyle bir tepkisellik yoktu. Nereden geliyor diye araştırmaya başladım. Karşıma şu gerçek çıktı. Meğer sık sık bir araya gelen kayınvalide ile kızı benim kusurlarımı sayıp döküyorlar. Kayınvalide de kendine ezdirme. Hakkını koru. Bu kifayetsiz ve beceriksiz adından senin neren aşağıdır gibilerden akıl veriyor telkinlerde bulunuyormuş hani derler ya kılavuzu garga olanın burnu işte falandan kurtulmazmış diye aldığı bu türlü telkinlerden sonra hanım da böylesine tepkiselliğe giriyormuş bunu anlayınca hemen fikrimi değiştirdim evimi uzaklara taşıma gereği duydum bununla kalsam iyi bu defa da hanıma yasak koydum babasına annesine gitme yasağı bu yasağı halen uyguluyorum lakin böyle bir yasak koymaya hakkım yok dinimiz, ana babayı ziyarete engel olmana izin vermez. Günaha giriyorsun dediler. Zaten ben de bunu sormak için aradım. Sizi ne diyorsunuz? Bu yasağı koymaya hakkım yok mu? Yuvamı yıkmaya yönelik telkinlerde bulunan kayınvalideye gitmesine engel olamaz mıyım? Demiş soruda, efendim, önce düzeltilmesi gereken bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Sonra sorunun cevabına geçebiliriz. Şu kesindir ki, hiçbir kayınvalide Yavrusunun geçimini bozmaya, yuvasını yıkmaya yönelik telkinde bulunmaz. Yavrularının mutluluğu anne babanın da mutluluğudur çünkü. Bunu böyle bilmeli. Anne babalar çocuklarının geçimini bozucu, yuvasını yıkıcı telkinlerde bulunmazlar diye baştan kabul etmeliyiz. Ancak bazen kızın annesi damadın kusurlarını sayıp döker. Bazen de damadın annesi gelinin kusurlarını sıralayıp öne çıkarır. Düzeltmek maksadıyla tabi, İşte yıkım da böyle maksadı aşan iyi niyetli konuşmalardan sonra meydana gelir. Nitekim bu soruyu soran şahsın önce kayınvalidesine koşup da sonra kaçmasında da aynısı olmuştur. Eminim ki bu kayınvalide konuştuklarının kızcağızda ne türlü olumsuz hisler meydana getirdiğini bilmiyor, beyine karşı beslediği sevgi ve hürmeti yıktığının farkında olmuyor. Öyle kayınvalideler biliyorum ki, kızın yanında damadının eksik ve kusurunu asla konuşmaz, kızının sevgisinde bir azalma, saygısında bir çözülme olur diye. Yine öyle kayınvalideler biliyorum ki, gelinin eksik ve kusurlarını oğlunun yanında asla söz konusu etmez, aksine ne kadar iyi ve hoş yanı varsa ondan söz eder. Oğlunun sevgi ve saygısını kuvvetli tutmayı düşünür, Aradaki bağı çözecek ima ve işaretlerden bile dikkatle kaçınır. Böylesi kayınvalideler, kaçılan değil koşulan kayınvalidelerdir elbette. Şu anda da böyle anlayışlı, muhakemeli ve mantıklı kayınvalidelere muhtaçız. Onlar örnek alınıp misal gösterilmelidir, istisnalar değil. Farkında olsa söyler mi böyle sözleri, yıkar mı yavrusunun yuvasını demiş devamında. Gelelim yanlış fikir veriyor zannıyla kızıyla ana babasını ziyaretten men etme konusuna hemen ifade edelim ki ana baba hakları hakların hiçbir suretle vazgeçilemez yok edilemezdir. Ana baba hakları hakların hiçbir suretle vazgeçilemez yok edilemezdir. Bunlar Hristiyan bile olsalar hakları sabittir. Şu bu bahanelerle hakları yok sayılamaz. Yakındı iseler haftada bir gün sabahtan akşama ziyaret haklarıdır. Uzakta ayrı şehirlerde iseler senede bir defa aynı haklarını kullanırlar. Onlar gelip gidemezlerse kızları onlara gider, bu hakkını kullanır. Yanlış fikir veriyor düşüncesi küslüğe gerekçe kılınamaz. Din kardeşiyle üç günden fazla durmayı yasaklayan bir dinin mensubu olan bey, herhalde valide makamına kaim olan kayınvalide için de bunu geçerli görür. Burada esas konunun özeti şu olsa gerektir. Anne makamına kayım olan kayın validelerden kaçılmamalı ama onlar da kaçılacak bir kayın valde kanaatini de uyandırmamalı. Tutum ve tavırlarıyla bu intibaı vermemelidir. Meselenin özü budur bence." demiş. Ne oluyor bu gelin olacak kızlara diye çıkıştı. Telefonun öbür ucundan feryatlı bir ses Hocam ne oluyor bu gençlere? Ne oluyormuş ki diye soruyorum. Cevap veriyor. Bunlar hiç ihtiyarlamayacak mı? Hep böyle genç mi kalacaklar? Duraklıyorum. Anlıyor anlamadığımı. Şu gelin olacak kızlarımızdan söz ediyorum. Bunlar nasıl terbiye alıyorlar? Ne türlü bir anlayışın temsilcisi oluyorlar? Aklım ermiyor diyerek devam ediyor. İki tane delikanlıya sözcülük ettim. Kız tarafına her şeyi açıkça anlattım. Dedim ki... ''Bu olanın bir anası var, onu sokağa atamaz, yanında kalacak, kızımız da ona hizmette kusur etmeyecek.'' Bir de baktım renkler attı, fikirler değişti. Son sözlerini söylediler, ''Biz anasıyla beraber oturamayız, onsuz olacaksa evet deriz, onunla kalacaksa hayır.'' Muhatabım hayretini hala yenemiyor ve ilave ediyor. Peki bu ana ne olacak? Bu evlat anasını alacağı kızın hatırı için sokağa mı atacak? Bu nasıl anlayış? Bu nasıl düşünüş? İkinci olayı da şöyle anlatıyor. Bir başka genç için de devreye girdik. Gidip kıza talip olduğumuzu anlattım. Delikanlının durumunu da izah ettim. Ana baba vardır. Oğlumuz hürmetli ve saygılıdır. Ana babasını ihmal edemez. Genel olacak kızımızın cevabı kesin. Ben ana babasıyla birlikte oturamam. Ben yine şaşkın ve üzgünüm. Gelip delikanlıya durumu anlattım. ''Birlikte oturmazsa ayrı ev tutarız. Ancak ayrı ev bizden uzak olmamalı ki ben sık sık uğrayıp ana babamın hizmetlerinde olayım. Yani aynı apartmanın bir katında biz kalırsak bir katında da anam babam olmalı.'' dedi. Bunu da gidip kızımıza naklettim. Buna da razı olmadılar. Aynı binada olmaz. Onlar başka binada biz de başka bir binada. Sonra sık gelip gitmelerinden rahatsız olabiliriz. Geçimsizlik baş gösterebilir.'' Evet yine bu şahıs şaşkın ve hayretli bir türlü izah edemiyor bu tutumu yine tekrar ediyor. Peki bu kızlarımız yarın kendileri de kayınvalide olmayacaklar mı? O zaman kendilerinin de evlatlarının reddetmesi gerekmeyecek mi? Bu akıbete şimdiden razılar mı? Bunu hiç mi düşünmüyorlar? Sonra yine kendisi ekliyor. Tabi ülkemizde artık Amerikan ve Avrupa terbiyesi söz konusu öyle terbiyenin böyle neticesi olacak elbette demiş ve ondan sonra da zaten devamında getirmemiş. Mevzu zaten bu ifadelerin cevabı oluyor değerli dinleyiciler. Maalesef enteresan bir husus ve değişen toplumun değişen aile yapısı içerisinde değişen değerlerden birisi tabi bunda sadece ...erkeklerin yani kızların... ...veya gençlerin kabahati yok... ...bu kabahatin bir bölümü de... ...yaşlılarda olsa gerek... ...bir arada olan... ...gelini... ...oğlu yanında olan anne babalar... ...her şeyiyle... ...gelinlerini... ...ve çocuklarını... ...rahatsız etmeseler... ...her işlerine karışmasalar... ...onların her işinde tabiri caizse tuz biber olmasalardı o gelin ve damat veya oğul o anne babanın tecrübesinden istifade etmek için onları yanlarından ayırmayacak beraber olma devam edecekti ama maalesef enteresan bir şeydir anne yaşlanmış olmanın hele hele bir de böyle oğul tekse veya son çocuksa o son oğlunu başka birisiyle paylaşmama çünkü annelik sevgisi başka bir husus onun için bu noktadan da böyle hele hele tek çocuğu olan annelerde bu daha çok zuhur ediyor maalesef onun evlenmesini istiyor ama o evlendikten sonra da kalbi onun ayrılmasına razı olmuyor hani bunu cismani duygu ve düşünceler açısından demiyorum ama o ayrı bir duygu zannediyorum oğlunun bir başka kadınla böyle paylaşmasını onun başka kadınla gecelerini geçirmesini yani o istiyor ki o oğlu yanında olsun hep böyle yanında bir kuzucuğu haline gelsin işte tabi böyle olunca da bu sefer bunun tepkisi olarak her şeyde müdahale her şeyde geline karşı gelme başlayınca bu sefer gelin de etkiye tepki kaidesiyle dolayısıyla uzaklaşmaya başlıyor ama öyle veya böyle toplumun bugün geldiği konum bu hususta maalesef ayrı dünyaların insanı olma haline gelmiştir insanlarımız. Ha, bu nasıl çözülür? Bu kısa sürede çözülecek bir hadise değil. Hani bir kardeşimizle bir seyahat yapmıştık. O seyahatte geçen de size anlatmıştım bir Halepşam seyahati yapmıştık diye. Dönüşte herkesin ittifakla üzerinde durduğu bir husus vardı. Eğitim şart diye. Bu da bir latife haline geldi. Artık bir şey olunca böyle eğitim şart diye millet birbirine söylüyor, tebessüm ediyor, gülüyordu. Biz bu konuda da eğitim şart diyoruz. Eğitim olunca inşallah bu problemler ortadan kalkacak. Tabii eğitimin başında da üniversite mezunu olmaktan daha da öte... hani. Kur'an'ın ilk ayetinde İkra oku ama Bismi Rabbikellezi halak Allah'ın adıyla oku Yani İslami eğitim Dini eğitim Şart olan evvel emirde bu Sonrasında diğeri gelir Eğer Allah Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa'nın Tavsiyesi Talimi olmazsa Diğer eğitim İnsanı işte bugünkü noktaya getiriyor. Bunun için eğitim şart ama Allah'ın adıyla eğitim şart diyoruz. Ve Cenab-ı Hak evlerinizi huzurla, mutlulukla doldursun inşallah. Evlerinizin huzurunu bozacak, yuvanızın mutluluğunu bozacak, kaçıracak, her türlü hal ve hareketten cümlemizi cümlenizi muhafaza eylesin diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Cenab-ı Hak yüzünüzden tebessümü, Gönlünüzden sevgiyi, muhabbete eksik eylemesin. Rabbim inşallah umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza da düçar eylemesin diyoruz. Ve yine sohbetimizin sonuna geldik. Bir duamız var ve sonrasında da şiirimiz var. İnşallah bir başka sabahın bereketi programında buluşmak üzere. hepinizi Allah'a emanet ediyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması. Ve o dualarınızın Rabbim katında kabul edilen duaların arasına dahil edilmesini o rahmeti sonsuzdan niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Şeyin hakiki sahibi alemlerde dilediği gibi tasarrufta bulunan mülkü dilediğine veren dilediğinden de çekip alan istediğini aziz istediğini de zelil kılan ve bütün iyilik ve güzellikler sadece kendisinden olan yüce Rabbimize Sonsuz hamdü sena onun sevgili habibi varlığın hem çekirdeği hem de meyvesi efendiler efendisine ehline ve ashabına selatü selam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha gönlümüzü ellerimizin arasına alıp yakarışa geçiyoruz. Rabbimiz ümmeti Muhammed'in başında dönüp duran kara bulutları kaldır. İçinde bulunduğumuz elim durumdan bizi halaseyle. Şu aciz kullarını gam, keder, zillet, tembellik, çaresizlik ve yeis musibetlerinden muhafaza buyur. Rabbimiz bizi zahir batın nimetlerinle donat. Kurbiyetin kahramanı salih kullarını, o ile şereflendirdiğin gibi bizi de dünya ve ukbe hayatında mesude ile dünyada sevip hoşnut olmadığın işlerden ahirette de azabına ve ikabına maruz kalmaktan bizleri uzak kıl. Ebedi hayatın gerçek yurdu olan cennetine al. Cemalini müşahede ile lütuflandır ve sana muhatap olma payesi ile şereflendir. Efendimiz Hz. Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve selleme, aile fertlerine ve bütün asabına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz, kabul eyle Rabbimiz. Sakarya türküsü. İnsan bu su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan ben, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş, büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm. ...sana mı düştü bu yük? Bu dava hur, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya. İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda... Ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma. Zehirle pişmiş aslan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün sakarya, ya. Dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert nil yeşil suna. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir. Bulur mu deli rüzgar o sadayı Allah bir. Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler. Sakarya... ...kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş... ...kayna kayna Sakarya... ...öz yurdunda garipsin... ...öz vatanında parya. İnsan... ...üç beş damla kan... ...ırmak üç beş damla su... ...bir hayata çattık ki... ...hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan... Gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı atsalar belki de çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben ...gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız... ...rengimize baksınlar... ...kandan ve çamurdanız... ...akrebin kıskacında... ...yoğurmuş bizi kader... ...aldırma... ...böyle gelmiş bu dünya böyle gider... ...bana kefendir yatak... ...sana tabuttur havuz... ...sen kıvrıl... ...ben gideyim... ...son peygamber kılavuz... ...yol onun... Varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk sakarya. <Gülüyor>